Yusuf dedi ki halbuki ben nefsimi temize çıkarmıyorum Muhakkak ki nefis daima kötülüğü emredicidir. Ancak Rabbimin merhamet ettiği, koruduğu kimse müstesna. Şüphesiz ki Rabbim, gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. bihi <gülüyor> li Hükümdar ise onu bana getirin, kendime müşavir yapayım dedi. Sonra onunla konuşunca doğrusu sen bugün bizim yanımızda makam sahibi emin bir kimsesin dedi. <gülüyor> Yusuf, beni memleketin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben iyi muhafaza eden, idaresini iyi bilen kimseyim dedi. O halde ki mekânın Yusuf fi arzi yetebû menha yetadû menha haythu yasha nusîbu bi rahmetin men neşâ ve işte böylece Yusuf'a o yerde Mısır'da imkan ve kudret verdik. Oradan dilediği yerde oturuyordu. Rahmetimizi dilediğimiz kimseye nasip ederiz ve iyilik edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. O ne aciru bi ahireti hayrullezine ve kanu yettekun. Ahiret mükafatı ise iman edip, Günahlardan sakınmakta olanlar için elbette daha hayırlıdır. Derken o kıtlık yıllarında Yusuf'un kardeşleri de gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf derhal onları tanıdı. Halbuki onlar onu o mevkide tanıyabilecek kimseler değillerdi. Sonunda Yusuf onların yüklerini hazırlayınca dedi ki bana babanızdan bir erkek kardeşinizi Bünyamin'i de getirin. Görmüyor musunuz? Doğrusu ben ölçeği adam başına tam olarak veriyorum. Ve kardeşinizin payını da vermekle ben misafirperverlerin en hayırlısıyım. bi'hi lekum ve Buna rağmen bir daha geldiğinizde onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size ölçekle verilecek bir şey yok ve bana yaklaşmayın. Dediler ki ona babasından müsaade almaya çalışacağız. Ve doğrusu biz bunu gerçekten yapacak olan kimseleriz. Yusuf, genç uşaklarına dedi ki, verdikleri sermayelerini yüklerinin içine koyun. Umulur ki onlar ailelerine döndükleri zaman bunu anlarlar da belki geri gelirler. Altyazı <gülüyor> Nihayet babalarına döndüklerinde dediler ki Ey babamız! Kardeşimizi bizimle göndermediğin takdirde bizden ölçek men edildi. Bu yüzden kardeşimizi bizimle beraber gönder ki ölçek ile verilen zahiri alalım. Artık şüphesiz ki biz onu gerçekten muhafaza edici kimseleriz. Kâre <gülüyor> Babaları Yakup dedi ki Onun hakkında size hiç inanır mıyım illaki daha evvel Kardeşi Yusuf hakkında size güvendiğim gibi olan, o vakit itimadımı boşa çıkardınız. Fakat bilirim ki siz değil, en hayırlı koruyucu Allah'tır ve o merhamet edenlerin en merhametlisidir. <Gülüyor> Derken eşyalarını açtıklarında götürdükleri sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki Ey babamız! Daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz bize geri verilmiş. Yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi de muhafaza ederiz. Hem bir deve yükü fazla alırız. Bu böyle cevert bir hükümdara göre az bir ölçektir. Bize yine verir. قال <gülüyor> dedi ki etrafınız kuşatılmadıkça Öylesine çaresiz kalmanız müstesna, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına bana sağlam bir söz vermedikçe, onu sizinle beraber asla göndermem. Ne zaman ki ona teminatlarını verdiler, o da Allah söylediklerimize vekildir dedi. <gülüyor> dokhul dedi ki ey oğullarım Mısır'a tek bir kapıdan girmeyin Ayrı ayrı kapılardan girin ki nazar değmesin. Bununla beraber Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden def edemem. Hüküm ancak Allah'ındır. Ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler ancak ona güvenip dayansın. <gülüyor> ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة, إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون daha sonra babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan şehre girdiklerinde bu tedbir gerçekten Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan defedecek değildi. Ancak Yakup'un içinde bulunan tevekkülde o şeyin sebeplerine de riayet duyduğu ihtiyaç ki onu yerine getirmiş oldu. Ve şüphesiz ki o kendisine öğrettiğimizden dolayı elbette bir ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kardeşleri nihayet Yusuf'un huzuruna girdiklerinde kardeşini Bünyamin'i bağrına bastı. Muhakkak bilesin ki ben gerçekten senin kardeşinim. Artık onların bize yapmakta olduklarına üzülme dedi. Ve yapacaklarını kardeşine anlattı. فَلَمَّا <gülüyor> جَهَّزَمُ Sonunda Yusuf onların yüklerini hazırlayınca su kabını kardeşinin Bünyamin'in yüküne koydu. Sonra bir tellal arkalarından ey kafile doğrusu siz gerçekten hırsız kimselersiniz diye seslendi. <gülüyor> Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek, ''Ne kaybettiniz?'' dediler. Onlar dediler ki, ''Melik'in su kabını kaybettik. Hem onu getirene bir deve yükü bahşiş var.'' Tellal, ben de buna kefilim dedi. Yusuf'un kardeşleri Allah'a yemin olsun ki şüphesiz siz de bilmişsinizdir ki biz bu yerde Mısır'da fesat çıkartmak için gelmedik. Biz hırsız kimselerde Değiliz dediler O nida edenler Eğer yalancılar iseniz O halde sizin şeriatınıza göre Bunun cezası nedir Hükmünüzü siz verin dediler onlar da bunun cezası su kabı kimin yükünde bulunursa işte o kişinin köle olarak alık olması onun cezasıdır. O zalimleri işte böyle cezalandırırız dediler. فَبَدَا بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبِلَ وِعَاءِ اَخ۪ينِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ اَخ۪ينِ كَذَلِكَ كِذْنَا لِيُّسُفْ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ اللّٰي يَشَاءُ ve alîm. Bunun üzerine Yusuf su kabını aramak üzere kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. En sonra onu kardeşinin yükünden çıkardı. İşte Yusuf'a böyle bir çare öğrettik. Yoksa Melik'in kanununa göre Yusuf kardeşini alıkoyamayacaktı. Ancak Allah'ın dilemesi müstesna. Biz kimi dilersek derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde bir bilen vardır.